1162, numaralı konu, eve girerken ve çıkarken namaz kılmak, evet, bir kişi Abdullah bin Revaha'nın dul hanımıyla evlendi, o hanımdan Abdullah bin Revaha'nın neler yaptığını sorunca, evden çıkmak istediğinde iki rekat namaz kılardı, eve girdiğinde de iki rekat namaz kılardı, bu adetini hiç terk etmezdi, dedi.